İmamı, rasulümu, mürtəbinin hikmetini bu nedenlerini, Daha sonra onları izah eden şeyleri de öğrenmeye başladık. Büyük dersimizde Kur'an-ı Kerim'in de, kalp hafızanı nasıl giderdiğini anlatıyorum. Bir yeni bir bak geldik. Vahishat alf hazdırının gideren unsurlarından bir tanesi bir sel ihsan ve mesakin. Yetim olanlara ve fakir olanlara iyilikte bulunmak. Rav İbnü Ebi'd-Dünya İbnü Ebi'd-Dünya rivayet etti. Haddesena Ali İbnü'r-Ca' Ali Nurcan bize tahdis etti. O da demiş ki: "Haddathani Hammad bin Salama. Hammad bin Salama da bana rivayet etti: Abi Imran el-Cuni, Buhuşan, En Abi Hurayra, bu da Abi Hurayra'dan: 'En raculen bir <gülüyor> adam şikayet ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve peygamberimize şikayet etti. Aswa taqwihi kalbin yani demiş ki ey Allah'ın Rasulü, benim kalbim katıdır, benim kalbimde katılık vardır diye şikayette bulundu. فقال dedi ki in اَحْبَبْتَ اَنْ يَل۪ينَ قَلْبُكَ Kalbinin yumuşamasını istersen فَمْسَحْ رَأْسَ الْيَد۪يمِ Yedimin başına elini sür, yani yedimin başına okşak. وَاَدْعِبِ الْمَسَاكِينَ Ve fakir olan insanlara da yemek yedir. İsnadı bu İsnadı iyidir. Tabi yani bu teknik anlamda sahip olduğunu ifade eden lafızlardan bir tanesi. Yani İbn Raja bin yanında bu hadis sahip bir hadismiş. Vaka da Rıwa'hu İbn Mehdi al Hamad bin Salamah bin Hamad bin Salamadan nakledmiş. Vaka bin O da Ja'far bin Musaferden nakletmiş Haddetana mu'ammal, bize mu'ammal tahdid ettik ki حمد, o da حمد'tan an abi İmran, an Abdullah ibn Samit an Abi an al bu senetle de, de aynı hadis yine varit olmuş şu zikretmiş olduğum senette har da va har da kennehu gayru mahfuz sanki bu havamdan mahfuz değildir warabu al-Juzjani haddathana Muhammad ibn Abdullah al-Raqashi haddathana Ja'far haddathana Abu Hazrat al-Jouni mursel bu da bu da olarak rivayet edilmiş mursel neydi Tabiini Peygamber Ali Tabi sayfasında. Peygamber bize söyledi ki temesi yani sahabeyi düşürmesi. Vahve aşbe. Vajaffer <gülüyor> ahkâdûl hadîsî abi Emrât bin Hamad bin Salâm. Yani bu hadis iki yoldan gelmiş. Bu yollardan bir tanesi Vajaffer'in yolu. Bu yollardan bir tanesi de Hammadın yolu. Diyor ki Vajaffer'in rivayeti bu anlamda. Ebu İmran'ın Hammad'dan rivayetinde daha kuvvetlidir. Yani daha sağlamdır diyor. Tamam? Mı? Teknik bir rivayet. Warawa Ebu Nuaym, Ebu Nuaym de nakletmiş, hadisi rivayet etmiş. Min Tarihi Abdurrazza an Muamma an sahibi min lehu en Ebu ila Salman. Ebu Darda Salman'a mektup yazmış. Demiş ki yeter ve et ve onu kendine yakın و ادنى يبني دنجلور yakını onun kendine kontrolü var hem o miy ve O'na kendi yiyeğinden yerdir kendi yemeğinden yerdir fe inni rasulullah sallallahu ve sellem ben resulullah şikayet ve bir adam şikayet ona bir adam ve kalbinin katılığını şikayet ediyordu ben de Peygamberi şöyle dedi. Etuhbu en yelin kalbukan kalbinin yumuşamasını istiyor musun? Faqale lehu na'am. Adam dedi ki evet. Faqala in al-yetima minke. Yetimi kendine yaklaştır. Elini edeni al-yetima minke. Wa amsah Başını okşa. Wa a'tihhu min ve ona kendi yiyeceklerinden yedir. Fa inna muhakkak ki bu yulininu kalbuke senin kalbini yumuşatır. kuşatır. Ve takdirü ala hajjenika sen güç edersin. Yani ne elde etmek istiyorsan, e, ihtiyaçların ihtiyaçlarının konusunda bir kudretin olur, bir gücün olur dedi Ali Selat قال أبو نعيم أبو نعيم dedi ki, ve Ravah ibn Cabir ravıdan ibn el-Müddam an Muhammed ibn Vazih en Ebu Derga yani ikinci bir sened yani bu Dergan Salman'a sebebi de bize vermiş oldu. Ve nakla Abu Talib, Abu Talib nakletti "Bir, daha, bir, bir أبو طالب. أبو طالب أن رجل sâla Ebû Abdullah sordu, kim yani Ahmed ibn Habeb? Ahmed ibn sorulmuş. sorulmuştu." "Fekâle lehu, "Keyfe yarqu kalbi?" kalbim nasıl incelir? Yani bu katılığından kurtulup nasıl incelebilir? Keyfe yarqu? Estağfurullah, raka yani kalbi." Kâbe dedi ki: "U duhulu'l-mezkara, mezarlara gir ve amsah ra's ve yetimin başını okşa." diye. ona tabi yerden bunu. Tabii. Evet. Bugünkü dersimiz abiler, eee, dersimizin bir parçası, yetimlere iyilikler bulmak. Yetimlere ve fakirlere iyilik borcumuz. Şimdi Peygamber açısından vesselam, Camiye dönemin ilk geldiği zaman Biliyorsunuz cahiliye insanın temel bir özelliği var. cahiliye insanın özelliği cahiliye insanın katıdır, katı kaplıdır. Katı kaplı olduğu için de başkalarına yardım yapmaktan hoşlanmaz. Düşmüşe, yolda kalmışa, yetime, akrabaya yardım etmekten hoşlanmaz. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için biliyorsunuz İslam'ın nasıl ki Hani Adem aleyhisselam'dan Muhammed aleyhisselam'a kadar değişmemişler. cahiliye dairdir. De Onun da kaynağı şeytan olduğu için. O da, da bizim zamanımızdan ve bizden önce hiçbir zaman değişmemiştir. Cahiliyenin temel mantığı nedir? Cahiliyenin temel mantığı bendir. Ben, benim ihtiyaçlarım, benim problemlerim, benim hedeflerim, benim yapmak istediklerim. Sürekli kendi etbaana bunu verir. Sen önemlisin, yani sen kendine bak, seni başkası ilgilendirmezsin. Sen nasıl istediklerini elde edersin, nasıl zengin olursun, nasıl ihtiyaçlarını karşılarsın, bunu düşün. İslam'ın ise mantığı nedir? biz. Biz nasıl daha iyi olabiliriz? Biz nasıl sıkıntılarımızı giderebiliriz? Nasıl komşunun işte maddi problemlerini e, son bulup, beraber son buldurabiliriz? Nasıl bir kardeşimin aynı ortamda kaldığım kardeşimin problemini çözebilirim? İslam'ın mantığı budur. Doğal olarak sürekli ben diyen bir zihniyet başkalarına karşı merhabet duygularını yitirir. Bu birincisi. Tamam? Sürekli biz diyen bir zihniyet ise kendi için yaşamamayın. Kendiyle beraber başkalarının da maslahatını düşünerek yaşamayın insana öğretir. Bu da insan farkında olsa veyahut da olmasa insanın kalbinde başkalarına karşı merhamet duygularını oluşturur. Tamam mı? Yine bunun yanında mesela biz Allah'a Azze de ve kulluk ederken neyle kulluk ediyoruz? O'nun isim ve sıfatlarıyla kulluk ediyoruz. Yani Allah'ı önce tanıyoruz, O'nu tanıdıktan sonra O'nun isim ve sıfatlarıyla O'na kulluk ediyoruz. Cahiliyenin bir Allah'ı yoktur. Cahiliyenin Allah'ı bazen dinardır, bazen dinherdir. Bazen dolardır, bazen eurodur, bazen kadındır, bazen spordur ama Allah değildir onların ilahı kesinlikle. Onun dışında onları mutlu eden de onlara ibadet ederler. Doğal olarak biz Allah'a ibadet ederken Allah'ın en belirgin sıfatları der, içerisinde rahmet olan sıfatlar. Rahman, Rahim, Afu, Kerim, Halim ve benzeri Allah Azze ve insanlara karşı şefkatine, merhametine işaret eden e sıfatlar. Şimdi biz de demiştik, hatırlarsanız geçen dersimizde Allah ile konuşmuştuk. Allah'a isim ve sıfatlarıyla kulluk etmek nedir? Ee, imkanı, imkan bulduğumuz isim ve sıfatlarla ahlaklanmaktır. Doğal olarak Müslüman başkalarına merhametli olurken, bunun kulluğunu gereği olarak yapar. Yani bunu hani karşıdakine iyilikten önce, hani ben birine iyilik yapıyorum, böyle düşünmeden önce ben Müslümanım, ben kulum ve Allah'a kulluk ederken isim ve sıfatlarıyla bunu bir gereği de onun isim ve sıfatlarıyla ahlaklanmaktır. Ben Allah'a rahmet sıfatıyla ahlaklandım, ben Allah'ın afu sıfatıyla ahlaklandım diye Müslüman buna bakaraktan yapan. Cahiliyenin ne bir Allah'ı vardır, ne de kendisine kulluk edeceği Rabbinin isim ve sıfatları vardır. Ondan dolayı merhamet, şefkat, bu tip şeyler bizim anladığımız şekilde yani bir kulluk olaraktan cahiliye insanında mövcud değildir. Tabi şu zararı var bunun beraberinde, şimdi merhamet Biliyorsunuz, kullar ile Allah'a olan birbiriyle uğraşmalıdır. Mesela hadis-i ne diyor? Kim kullara teşekkür etmezse Allah'a da teşekkür etmez. Doğru mu? Ee, kim mesela kullardan şey yapmazsa, kullara karşı şefkatle merhametle muamele etmezse dinde de durumu böyledir. Yani işte buna kalp katılığı diyoruz. Hani insanlara karşı şefkatini itiren insan Allah'ın emirlerine karşı kavrinin yumuşaklığını itirir. Beraberinde kalbi katıdır yani mesela örnek veriyorum bir yetimi gördü yetim ihtiyaç sahibi kalbinde bir şefkat verilmiyor elini onun işte kafasına atayım onun ihtiyaçlarına gideyim böyle bir şey hissetmiyor aynı adam Allah Azze ve Celle demiş ki mesela oruç tut oruç tutmadığı takdirde cezası budur budur yani bu durum onun kalbine bir etki etmez veya namaz kıl namaz kılmadığı takdirde bunun cezası budur budur kalp ne zaman cezalardan etkilendi yumuşak olduğu zaman. Yani kalbine kadar yumuşamışsa, ona Allah'ın işte <gülüyor> e zikretmiş olduğu cezalar, tehditler hatırlatıldığı zaman kalp reşan olur. Yani bir an önce ondan kurtulmak için kendini amele serg Fakat kalp katılaşmışsa, katı kalbesine kadar da Allah'ın tehditlerini hatırlatmışsanız hatırlatın, katı kalp üzerinde bir şey olmaz, e katı kalp üzerinde bir tesir olmaz. Bunun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde ilk başta insanlara ne yaptı? cahiliyenin kaldırdığı ve dünyevi gibi görünen ama manevi olarak da insanların kalbini katlaştıran şeyleri tekrardan geri getirdi. İlk inen ayetlere bakın, Allah Peygamber'e diyor فَاَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا Yetime gelince yetimi küçümsemen, yetimi taşlarım. Yani daha <gülüyor> İslam akidesi insanlara öğretilirken, İslam akidesi yerleştirilirken Allah Azze ve yetimin hükmünü de Peygamber'e öğretiyor. Niye bunun sebebi ne? Dediğimiz gibi, çünkü dünyevi olarak insanın kalbinde şefkat olmalarında, merhamet olmalarında, uhrevi meselelerde de insan kalbinde bir katılık hissediyor ve Allah azze ve emirlerine icabet edemiyor bu katılıklar dolayı. Mesela Allah hemen kendi müşriklere hakkında konuşurken كَلَّا بَلَّا تُبْلِمُونَ النَّذِينَ وَلَا تَحَادُونَ عَلَى تَحَامِ Asla siz, yani bak daha akideye gelmeden diyor Allah, siz daha Yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Siz fakirlere e, şey yapmıyorsunuz fakirlere yiyeceklerinizden vermeyi birbirinizi buna teşvik etmiyorsunuz diye. Ne demek istiyor Allah burada? Yani sizin kalbiniz şey değil ki yumuşak değil ki sizin kalbinizde bir merhamet bir şefkat yok ki benim emirlerime benim yasaklarımı kulak veresiniz diye. Allah azze ve Celle de bunu söylüyor. Herkese Müslümanları överken de böyle söylüyor. Ve yuğumun etiğime ala kubilni miskinen ve yetimen ve innamanudaeemukum liwajhihi ve onlar malı sevmelerine rağmen malı sevmelerine rağmen onun işte miskine fakire yetime ve esire yedirirler Ve derler ki innamanudaeemukum liwajhihi biz ancak sizi Allah'ı razı etmek için Allah'ın rızasına kavuşabilmek için sizlere yemek yediriyoruz diye ile ilgili ayetlere bakın abiler tevhidle ilgili ayetlerin içerisinde yetimlere iyilik yapmak vardır akrabaya iyilik yapmak vardır bu Abdullah'a ve naşirin bizi şeyle, vb. aileleri ihsanla, vb. ilkbahar ve Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik yapın, yakın ahrabaya iyilik yapın, fakire iyilik yapın, yetime iyilik yapın diyor Allah azametine. Lysel ve margvi. Ve lakin birle manaman bilâni. Ve yolumi aakhir ve وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰهُمْ بِهِ الْلَوِ الْقُرْبَ وَالْيَتَعْنَى وَالْمَسَاكِينَ Sizin yüzünüzü sağa sola çevirmeniz iyilik değildir. İyilik nedir? Allah'a, ahiret gününe, meleklere, peygamberlere ve kitaba iman etmek, malı sevmesine rağmen yakın akrabaya fakir olana ve yetim olana maldan yedirmektir diyor Allah z. maldan vermektir. Doğru mu? Onun için yani biz bunu şöyle anlarsak daha güzel olur. Hani başkalarına iyilik yapmak. Hüsusen de yetime e, iyilik yapmak, bu nasıl kalbi yumuşatır? Bu kardeş şefkat ve duygularını oluşturur. Ve bu başkalarına karşı kalpli oluşan şefkat ve merhamet duyguları aynı zamanda bir insanın Allah'a kuzuk yaparken de onun emirlerine icabet etmesi, onun emirlerinden sapılmasına da insan için yardımcı olur. Şimdi burada bize 2-3 tane rivayet vermiş. Tabi bunlar genel-i tibariyle senedi ihtilaklı olan rivayetler. Fakat özellikle birincisi İbn-i yanında saygı, İsnad-ı dedi. Adamın biri Vesselam'ın yanına geldi. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü benim kalbim hatıdır, bana yardım et. Şikâyet etti bu durumu. Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki, yetimin başını okşa ve fakirlere yemek yedir. Yetimin başını okşa ve fakirlere yemek yedir. Biz buradan şunu anladık. Demek ki bu kalbi katı olan insanların kalplerini yumuşatmak isterlerse bu tip davranışlarda bulundukları takdirde kalp yumuşayabilir. Zaten biz ilk dersimizde bunu anlatmıştık değil, değil mi? Demiştik bilinmesi gereken en önemli kural. Kalp bir kere de katılaşmaz, katılaşan kalp de bir daha geri dönmez. Böyle bir mantık yok. Kalp peyder peyi bey katılaşır, insan onu izale eden esbaba yapışırsa yine peyder pey aynı şekilde kalp yumuşayıp Allah'ın onu kendinden dolayı yarattığı duva tekrardan geri dönebilir. Yani kalbinde katılık hissedenlerimiz içimizde bu gibi yöntemleri mutlaka kullanmak zorundadırlar. Bunu bunun için öğreniyoruz zaten. Taki kalbimizdeki o katılık gitsin. Bu abiler, yani bu yetimin başını okşa, işte ona yardımcı o meselesi. Mesela bir hadiste Allah diyor ki, özellikle bu konu bizim için önemli. Niye önemli? Çünkü günümüzde mesela Allah yoluna giden şehit olan insanlar var. Bunları geride bırakmış oldukları çoluş çocuklar var. Yani bu Müslümanların arasında bu konunun ciddi anlamda iade edilmesi lazım. Yani bu yetimlerin hukuku, ondan sonra dul kalmış olan kadınların hukuku, Müslümanların bunların arkasından bunlara neler yapması lazım şeklinde. Bunların ciddi anlamda gündeme getirilmesi lazım. Peygamber Vesselam, İmam Bukhari'de rivayet ettiği bir hadiste şu iki parmağını kaldırıyor. Yani bir parmağıyla orta parmağını. اَنَا وَكَافِلُ yetimi فِي cenneti اَقْيَذَمْ Diyor. Şöyle yapıyor. Ben ve yetime kefalet eden kişi cennette böyleyiz. Yani biz cennette yan yanayız diyor onunla. Başka bir hadiste Peygamberimiz diyor. أَسَّاعِ عَلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْأَيْتَامَةِ كَالْمُجَهِدِ فِي سَبِلْيلاً Dullar ve yetimler için koşturan, Allah yolunda cihad eden insan gibidir. Dullar ve yetimler için koşturan, Allah yolunda cihad eden insan gibidir. Diye. Onun için günümüzde özellikle şu var, mesela cezaevine giren Müslümanların çocukları var. Allah yolunda cihad eden Müslümanların geride bıraktığı çocuklar var. Daha bir üstü Allah yolunda şehit olan veya bu yolda vefat etmiş olan kardeşlerin çocukları, kadınları kalıyor geride ve bunlara yönelik gerçekten sorumluluklar hakıyla yerine getiriliyor. Yani şöyle bir bir şekilde baktığımızda bir bir tanesi, iki tanesinin hakıyla bakımı sağlanıyorsa bile çoğunluk şikayetçi durumda. Bu neyi gösterir? Müslümanların kalbinde şefkat ve merhamet duygularının bittiğini, kalplerin katılaştığını gösterir. Aynı zamanda bu, kendi gördükleri ve sorumlulukları altında olan yetimlere, dullara sahip çıkmayanların Allah'ın emirlerinde de gevşek olduğunu gösterir. Yani bir insanın kalbi kullara karşı katıyken, Allah'ın emirlerine karşı ince ve yumuşak olması bu mümkün olan bir şey değildir. Onun için bu tip konuların hem kalplerinin yumuşaması anlamında, hem de Müslümanların sorumluluklarını hatırlatma anlamında Müslümanların toplumlarında hikaye edilmesi gerekir. Bunun gibi kardeşler, kalbi yumuşatan başka şeyler de var. Mesela hastane ziyareti. Hastane ziyareti. Yani bir Müslüman e, yetimden dolayı insanın kalbini yumuşar. Çünkü insan yetimin o çaresizliğine, o kimsesizliğine bakar. Allah'ın onun üzerindeki nimetlerini, o kuvvetini müşahede eder. Bunu müşahede ettiği zaman da kendini Allah'a karşı mahçup hisseder. Yani Allah Azzevdeyle daha fazla hamdetmek, daha fazla şükür etmek ister ve bu insanın kulluğa gider. Hastaneler de böyledir. Yani insan hastanelere gittiğinde orada mesela insanların o çaresizliğini, o koşturmalarının insan görünce sıhhatin ne büyük bir nimet olduğunu ve insan da bugün o hale geldiğinde bugün ertelediği şeyleri yapamayacağını anlar insan orada. Mesela fakirlerle beraber oturup yemek yemek yani maddi durumu çok kötü olan, yiyecek bir şey olmayan, evi işte çok kötü olan insanların evlerini ziyaret etmek, onlarla beraber oturmak, onlarla beraber bir şeyler yemek, onların o çaresizliğinin, onların o fakirliğini Allah'ın nimetlerini insana hatırlatması, hem onlara karşı merhamet duyup elinde olanı onlarla paylaşması, hem de kalbi yumuşadığından dolayı Allah'ın zilece kere kulluk etmesi. Belki daha önce de size hatırlatmışımdır, ee, bir tane hoca diyor, Başka bir kocayla beraber akıl hastanesini ziyaret etmişler, akıl hastanesine gitmişler. Tabi içerik önemli değil ama adamın anladığı şey ve ilk defa aklın nimet olduğunu orada anladım diyor. E mesela bu hepimiz için geçerli. Allah'ın bize en büyük nimeti belki akıl ama bu nimetten dolayı Allah'a hamd ettiğimiz veya şükrettiğimiz herhalde çok istisnadır. Yani belki çoğumuzda yoktum bile böyle bir şey. Demek bu tip yerlere gitmek insanın kalbini inceltiyor. Kalp incelince o günahların perdesi kalkınca da İnsan Allah'ın Azze nimetlerini görüyor. Zaten insan Allah'ın nimetlerini bir görmeye başlasa, kuluğu belki ilk adımı olan şükür adımını atacak, hamd adımını atacak. Gerisi de beraberinden, kendiliğinden gelecek. Allah Azze ve de şükür ve hamde atabilsin şartları olacak. Yani kişinin için hamd etmişse şükür etmişse Allah kişinin kuluğunu ataracak. Onun için ve hamd etmişse şükür etmişse Allah kişinin kuluğunu ataracak. Onun için mesela bununla beraberinde ne söylediğiniz e, dünya mazlumlarının hallerinden haberdar olun. Mesela onların görüntüleri, gidip yardım edebiliyorsak, yanlarında bulunabiliyorsak elbette evlen olan budur. Fakat bunu yapamıyorsak mesela görüntüler var. Yani onların durumunu anlatan, yokluğunu, işte sıkıntılarını anlatan bu tip görüntüleri izlemek insanın kalbini yumuşatır. Ee, i̇nsanın kalbine merhamet duygularını harekete geçirir. Kendimiz için, çocuklarımız için. Mesela şöyle bir problem var şu anda. Müslümanların çocuklarında aşırı bir duyarsızlık var. Normalde çocuk duyarlıdır. Yani Allah onu henüz fıtrat üzere yarattığı için normalde çocuğun ciddi anlamda duyarlı olması lazım. yani Bir karıncaya bile oturup ağlayabilmesi lazım e çocuğun. Veya bir kedi aç kaldığı zaman çocuğun oturup onu gördüğünde ağlaması lazım. Olması gereken budur çocuklar. Falan çocuklarda bir duyarsızlık var. Bu duyarsızlığın nedeni nedir? Anne babalardaki duyarsızlığıdır. Çünkü doğrudur. Çocuk İslam fıtratı üzere doğuyor mesela. Nasıl ki anne baba onu yahudileştiriyor, mecusileştiriyor. Herkese çocuk fıkratındaki bütün özellikler böyledir. Yani çocuk şefkat ve merhamet üzerinde, sevgi üzerine doğuyor. Anne baba onu katılaştırıyor, anne baba onu hiçleştiriyor. Yani böyle duygusuz, hiç durumuna gelen bir çocuk oluyor. Ee, Müslümanlara yani hem kendimiz için hem de Müslümanlar için. Mesela sürekli dünya Müslümanların veya dünya mazlumlarının yani Müslüman dahi olmasalar, görüntülerini izleterek de onlardaki duyarlılığı harekete geçirmek lazım hassasiyeti harekete geçirmek lazım. Mesela, takip şefkatli, merhametli insanlar yedilsin. Bakın mesela bu şu anda da böyledir abiler şöyle düşünün. Mesela birçok insan e, İslam davası için, örnek veriyorum, yapılması gerekenleri biliyor, olması gerekenleri biliyor ama harekete geçmiyor insanlar. Yani göz göre göre ortada bir problem var ama harekete geçmiyor insanlar. Niye? E çünkü bu işin içinden çıkar olmadığı zaman, Geriye tek bir şey kalıyor, merhamet ve acıma duygusu. Yani insan topluluğuna merhamet etmezse, insan bunlara acımazsa, küfre giden insanları ateşten kurtarma, fıska giden Müslümanları fıskan kurtarma. İnsan kendine merhamet etmese, yani kendi geleceğini düşünmese, insan sorumluluklarını yerine getirmezse, mümkün değil. Onun için merhametli ve şefkatli kalpler yetiştirmek bu çok önemli bir mesele. Yani bugün cihada giden insan, Allah yolunda en büyük hizmeti yapan insan merhametinden bunu yapıyor. Yani oradan yaşananlara yüreği el vermediğinden dolayı adım atıyor mesela. Yani bunu sindiremiyor içerisine, oradaki Müslümanlara merhamet ediyor veya oradaki kardeşlerine şefkat yani duygusuyla yaklaşıyor. Yani bir tarafında kin, öfke var ama daha temeline inerseniz aslında merhamet var, aslında şefkat var. Onun için merhametli, şefkatli bireyler yetiştirmek İslam toplumunda çok önemli bir mesela, ciddi anlamda önemli bir mesela. Bu tip şeyleri ihtiyaç etmek lazım. İnsanlara iyilik, miskine iyilik, yetime iyilik, hastaya iyilik ve benzeri. Bunların kula faydası olduğu gibi, neticede bunların şeye de faydası vardır. İslam toplumuna da beraberinde faydası vardır, tamam Onun için dedik iki parçaya bölün bu anlattıklarımızı. Birincisi yetimlere ve fakirlere iyilik, cahiliyeden hiç olmayan bir şeydi. Çünkü cahiliye insanın kalpleri katıydı. Allah Resulü geldiğine akide ile beraber ilk başta bunu da insanların içerisine yerleştirdi. Zaten bunun delillerini söylemiş oldum. İkincisi bu insanın kalbindeki katılığı giderir ve insanları şefkatli ve merhametli bireyler yapar. Şefkatli ve merhametli bireyler olmak kişiye faydası olduğu gibi, kalpleri incelttiği gibi bununla beraber bütün ümmete faydası vardır. Sorumlulukları yerine getirmede etkin konumunda olan şeylerden bir tanesidir. Devam ediyorum okulları. وَمِنْهَا Yine kalbi kalbin katibani gideren unsurlardan bir tanesidir. Kesfunatu Zikri Bölümü çok şey Erturdu Nikli Nov. Dekara Nikli da Dünyaya bir ism adini, Dünyaya Dünyasına nakletti. El Mansur ibn Abdurrahman al-Safiyya. Safiya ibn Luzmi miski, geldi teşko ileha ona şikayet ediyor el kasra da şikayet ediyor fekalen ayşe dedi ki çokça zikretmeyi çoğalt çok sevmemiz gibi yeriku kalbuki senin kalp kalbin incelir ve takdirin ala ha yeriku kalb senin kalbin yine kadın karşıdaki. Senin kalbin incelir. وَتَقْدِرِينَ عَلَى حَدَتِكِ وَسَنْ İhtiyaçlarını elde etmeye bir güç, bir yol bulursun dedi. قَالَتْ <gülüyor> Safiyan <'nin> Nebis <emir> diyor. فَفَعَلَتْ <gülüyor> Kadın bunu yaptı. Yani çokça ölümü zikretti, çokça ölümü andı. فَأَنِسَتْ مِنْ قَلْبِهَا رُشْتً۪ Kalbinde bir rüşt buldu. Kalbinde bir rüşt hissetti. Yani bir olgunluk. Kalbinde bir olgunluk. O şeyin gittiği, o katılığın gittiği ve artık olgunlaştığı Allah'ın emirlerine ve nehiylerine karşı icabet İslam'la böyle mutlu olmak bu bir duyguları kamiller hissetti. Fe caat teşkurüü Aişe geldi ve Aişe teşekkür etti radiyallahu anhâ Allah ondan razı olsun. Ve kana beyru vahid min seleften birçoğu memnun onlardan saydı Mücveyd ve Rabia binti Ebi Racid bu bunlar diyorlarmış ki ya koluna لو فارق ذكر الموت يقول بنا ساعه لتسدت قلوبنا لو فارق ذكر الموت شيد الموتى انما ايرمسا saaten bir saat ayrılsa nefes eder kulubuna bizim kalplerimiz bozulur demişler ve sunen sunen ashabı rivayet etmiş ali nebiy sallallahu aleyhi zikra hadi min lezzetleri ihan şeyi çok zikrediniz eksilip çoğaldınız. Dikkat etmeyin lezzeti, lezzetleri ihan, lezzetleri yok eden şeyim çokça zikrediniz. Yani ölümü, yani ölümü çokça zikrediniz. Varolu yamursa da hatta Khorasan'dan, hatta Khorasan'dan müster olarak nakledilmiş. Khaled dedi ki: Nalar tutulduğun hissaz olduğum bir Peygamberimiz bir meclise uğradı, oturulan bir yere. Qad isteğlahu daheku. Yani Gülme o meclise hükmetmişti. Hani gülme sesleri yükselmişti, gülme sesleri. Dışarıdan bakan bu ne meclisidir? Gülme mecl <gülüyor> Dışarıdan bakan bu ne meclisidir? Gülme meclisidir diyeceğim kadar ee, gülme o meclise hükmetmişti diyor. قَالَا شُوبُوا مَجْلِسَكُمْ بِدِكْ لِمُكَدِّرِ Peygamberimiz dedi ki meclislerimizi bu bulandıran demek. Kedir bulanıklık demek. Şeyden hatırlıyorsanız Fatiha'dan İnnallene'udül kudret ve'l süfete ba'de tu bi şeyen. Biz kudra yani bulanıklığı o bulanık renkli kanı hayız temizlendikten sonra bir şeye saymaz diyoruz. Kudre kadara mukaddara mukaddir bullandıran diyor. Şu bu münzeh olmedi ki mukaddir illezati Lezzetleri bulandıran, lezzetlere zarar veren şey, meclislerinizi onunla kuşatın diyor Peygamber. Meclislerinizi onunla kapsayın diyor Aleyhisselatü Vesselam. قَالُوا Dediler ki wa ma الْلَزَّةِ يَا ya Rasulullah. Lezzetleri bulandıran şey nedir ya Allah'ın Rasûlü? قَالَا <gülüyor> الْمَوْتُ Peygamberimiz dedi ki o ölümdür. Ölümü çokça zikrediniz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kalbe karşılaştıran unsurların başında e, ne geliyor normalde ağabeyler? Raflet. Raflet ve unutkanlık. Kalbi öldüren unsurların başında raflet ve unutkanlık geliyor. Ondan dolayı da şeytan insanı raflete ve unutkanlığa düşürebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü biliyor ki yokul bir, bir kere unuttu mu unutmaması gereken şeyleri Hatırında tutması gereken şeylerden bir defa gaflete düştü mü, daha onun iflah olması çok zor. Yani yeniden tövbe edip düştüğüne dönmezse onun iflah olması çok zor. Bunu da nasıl yapıyor kardeşler? Ve biliyorsunuz şeytanı hizbi kimdir? Unutanlardır. Yani şeytanın unutma ameliyesi kimin üzerinde gerçekleşmişse, şeytanın dostları onlardır. استحوال عليهم الشيطان فا اَنْسَامٌ تِكْرَ اللّٰهِ Şeytan onların üzerinde hakimiyet kurdu ve onlara Allah'ı zikretmeyi unutturdu. İşte şeytanın partisi, şeytana hizbi onlardır diyor Allah Yani unutanlar, Allah'ı zikretmeyenler, gafir olan insanlardır diyor. Onun için şeytan insana unuttururken şöyle unuttulmaz. Yani mesela diyelim insanın unutmaması gereken şeyler nelerdir? Mesela Allah'tır, ahirettir, Allah'a vereceği hesaptır, Allah'ın üzerindeki nimetleridir, sorumluluklarıdır vesaire. İnsan bunları unutmamak zorundadır, doğru mu? Şeytan da insana bunları unutturur. Peki nasıl unutturur? Şöyle mi unutturur? Yani diyelim gelir insan yerine unut, Allah'ı unut, Allah'ı zikretmeyi unut, ya gafil ol. Bunlar zaten böyle dersen daha fazla adama katılatmış olursun, doğru mu? Onun karşısında, onun cinsinden bir şeyi onun önüne koyaraktan onu onunla oyalamak suretiyle onu unutturur. Yani unut diyerekten değil mi? Başka bir şeyle oyalayarak insanı unutturur. Şeytan insana Allah'ı ve ahireti e, neyle unutturuyor kardeşler? Dünya hayatıyla unutturuyor. Dünya hayatı, dünya hayatının lezzetleri ve insanın dünyada yapmak istedikleri, dünyadaki hedefleriyle şeytan insana bunları unutturuyor. Doğal olarak da insan şeytanın bu oyununa, yani gaflet ve unutkanlık oyununa eğer bir şey gem bulmak istiyorsa neyi çokça hatırlamak zorundadır? Ölümü çokça hatırlamak zorundadır. Allah Teala da ayet-i kerimede diyor <gülüyor> de ki inen ölümden kaçıyorsunuz منه fennehu leqikum sonra da raddun ila alamin gayb ve şehadetdeki o kaçtığınız ölüm var ya muhakkak ki o size gelecektir diye. Dedi ki o kaçtığınız ölüm muhakkak ki size gelecektir. Sonra gayb ve şehadet ilminin Rabbi olan Allah'a döndürüleceksiniz. Yani sizin bildiğiniz, bilmediğiniz, hatırladığınız ve unuttuğunuz her şeyi Allah Teala size hatırlatacaktır. Allah azgınlaşan nefisleri, unutan ve gaflete düşen nefisleri neyle terbiye ediyor? Ölümü ve ahireti hatırlatmakla terbiye ediyor. Şeytan ne yapıyor? Şeytan ise insana ölümü ve ahireti unutturmak suretiyle, ki dediğimiz gibi bunu unutuyerek değil, önüne dünya hayatını koymak suretiyle insana bunları unutuluyor. İnsanın en büyük problemi kardeşler, insanın en büyük problemi, e, toli emeldir. Yani insanın böyle uzun düşünmesi, sürekli geleceğe dair planlar yapması, işte sürekli düzeleceğine dair kendi kendine vaatlerde bulunması, insanın en büyük problemidir. Aviceal gösteren bir hadis i şeridi diyor ki: La yazelu kalbu kibri, şabben fiseini. Yaşlı adamın kalbi iki şeyle genişler diyor. Yani insan ne kadar büyürse büyüsün, ömrü ile ne iki konuda insanın kalbi genişler. Türlü hemen vakupül dünya, türlü hemen yani sürekli yapacağım, edeceğim, şöyle de yapacağım, böyle de yapacağım demesi daha aynı zamanda <gülüyor> insanın dünyaya alıp, dünya almanına karşı olan sevgisidir. Ondan dolayı insan sürekli geleceğe dair planlar kurduğu için yani mesela şeytan insanları iki kısma ayırmış. Birinci kısım insanlar dünya hayatıyla ahireti unutanlar. İkinci kısım insanlar bulunmuş oldukları çevre, ortam itibariyle ahireti unutmuyor. Fakat pur-i Sürekli erteliyor, yapacağım, tövbe edeceğim, kendimi düzelteceğim. İşte bir, bir ilme başlayayım, bir ilmi bitireyim, <gülüyor> bir Allah yolunda cihada gideyim, bir işte evlenin, bir çocuk çocuk sahibi olarak sürekli er yapacağım, edeceğim diyerekten insan kendi gafiyetine gafiyet katar beraberinde. Bunların hepsinin bu problemleri ortadan kaldıracak olan şey nedir? Ölümdür. Niye ölümdür kardeşler? Çünkü ölüm Allah'la karşılaşmanın ilk hapsıdır. Yani insan ölümü hatırladığı zaman otomatik olarak Celle'nin huzurunda kalmayı ve O'na hesap vermeyi de gözünün önüne getirir. İbrahim Uddeymi diyor ki iki şey dünyanın bütün lezzetini benim önümden kesti. İki şey dünyanın bütün lezzetini kesti. Bir ölümü hatırlamak, iki Allah'ın huzurunda ayakta bekliyormuş gibi kendimi düşünmek. Yani ben Allah'ın huzurundayım. Allah beni karşısına almış ve bana soruyor bunu niye böyle yaptın? Bunu niye böyle yaptın diye. İşte bunları düşünmek benden şeyi kesiliyor diyor. Benden dünyanın lezzetlerini kesli götürdü diye. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bize böyle tavsiyede bulunuyor. Eklerim <gülüyor> bu vicra hazimin lezzet. Lezzetleri yok eden şeyi çok şanım diye bize söylüyor Şimdi bizler de arasına mesela kalbimizde katılık hissedebiliyoruz veya dünyaya dünyanın nimetlerine dalıp bazı şeyleri unuttuğumuzu fark edebiliyoruz mesela. Bunun çözümü nedir? Bundan kurtulmanın yolu bellidir. Oturacağız, ölümü hatırlayacağız ve kendi durumumuza bakacağız. Gerçekten biz ölümü istiyor muyuz? Yoksa biz ölümü istemiyor muyuz? Eğer ölümü istemiyor isek bize, burada bir problem var demektir. Ölümden korkuyor, düşündüğümüz zaman bile kaçıyorsa problem var demektir. Niye? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كريه لقاء الله كريه الله لقاءه kim Allah'la karşılaşmayı isterse, Allah da onunla karşılaşmayı sever, ister. Kim de Allah'la karşılaşmayı gerek görürse, Allah da onunla karşılaşmayı gerek görür. Allah söylece bunu istemezdi. <gülüyor> Onun için e, kalpleri yumuşatmak adına oturup belli zamanlarda ölümü düşünmek lazım. Ve bugün e, bizim kaçtığımız şeyler yarın karşımıza geleceğini, ve bir de en önemli meseleyse ölümün bir vaktinin olmadığı. Yani ölümün özellikle vaaz edici yönü ölümün bir vaktinin olmadığıdır. Yani bugün aramızda sağ olan, bugün aramızda dili olan kardeşlerimiz birkaç ay sonra vefat edebilirler. Bu herhangi bir şekilde olabilir çünkü hiç kimse ecelin ne zaman olduğunu bilmiyor. Yani ertelediğimiz şeyler yaparım, ederim, düzeltirim, ıslah olurum dediğimiz şeyler bu emeli ölüm engelleyebilir. Yani bir gün iki tane taş vardır. birini uzağa fırlattı, birini yakına fırlattı. Dedi ki, ''Harda'l ecel ve harda'l emelu'' Yani bu insanın ecelidir, bu da insanın emelidir diyelim. Yani. Uzağa fırlatmış olduğu şeye emel dedi, insanın hedefleri dedi. Yakına fırlatmış olduğu şeye ise ecel dedi. Yani insan e, Kuran kuruyor ama ileriye dönem. Ecel insanın önünde engel oluyor insanın önünde bir set çekmiş oluyor. Yani ecel dönüp bizim ertelediğimiz şeylerin önünde engel olmadığında bizim önümü hatırlamak suretiyle yapmamız gereken sorumluluklarımızı, Allah'ın ahireti sorumluluklarımızı, Allah'ın üzerimizdeki müddetlerini kendimize hatırlatmamız lazım. Ki böyle yaparız. Yani okumuş olduğunuz, mesela Said Gücü sözüne bakın, bir saat ölümü unutmak kalplerimizi terk etse, kalplerimiz fesat bulur diyor. Yani demek ki o insanları bu kadar şeyde tutan, istikamet üzerinde tutan şey nedir? Sürekli ölümü hatırlıyor ölümün hatırlığını, zikir, ölümün zikrini hatırladığından çıkarmıyor ormaları da. Aynısı bizim için de geçerlidir. Hatırlarsanız bu işin mantığını söylemiştik. Yani kendimize örnek kaldığımız insanlar, bu yolda neyle kaliteli olursa, bu yolda neyse iyi bir yukkul aynısını biz de yapabiliriz. Bu şahısla veya zamanla alakalı bir durum değildir. Yani ölümün hatırlanması, Said İbn Cübeyli, Said yapmışsa, Ölümü sürekli hatırlamak seni de sen yapar. Yani Allah'ın razı olduğu müminlere sevdiği bir konu haline getirir. Kalp hastalıklarına karşı, kalp patılara karşı sana da çözüm getirir. Her zaman Onun için kalp patılara karşı ölümü hatırlamak, ölümü anmak da kalbi incelten unsurlardan bir tanesidir. Ahımaya devam edelim mi? Yoksa duralım abi? Duralım mı? Sorusu olan var mı İslam'ın yetimle miskin'e getirdiği özel bir tanem var mı? Yoksa bizim bunu bildiğimiz gibi. Yitim babası olmayan, <gülüyor> babası olmayana yetim deniyor İslam'a. Buluk şahına kadar, ki dönemi, e, İslam'a göre yetimlik dönemidir. Buluk şahından sonra kendisi birey ve mükeller olduğu için, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayar dediğinden sonra yetim bir şeyinden çıkmıştır. Yetim faalinden çıkmıştır. Miskin ise, Yiyecek yani günlük olarak yiyecek erza bulunmayan insandır. Yani İslam'ın aslında fakir ve zengin şeyi, <gülüyor> fakir ve zengin tanımı normal günümüzün fakir ve zengin tanımından çok farklı. Biliyorsunuz günümüzde kapitalist sistem insanların ihtiyaçlarını aylık olarak takdir ediyor. Yani ama İslam'da ise ihtiyaçlar günlük takdir edilir. Günlük aylık ihtiyaç diye senedi ihtiyaç diye bir şey İslam'da yok. Bugün yiyeceği bulursan zenginsin demektir. Bugün yiyeğin varsa zenginsin demektir İslam'da. Onun için Müslümanlar dünyada dile Yani bir aylık ihtiyacını aklında tutan adam bir günde 30 günlük çalışmak zorundadır. Yani bir adam mesela bir aylık ihtiyacını sürekli aklından bulundurursa doğal olarak bir günde 30 günlük hesap satmak zorundadır. Doğru mu? E bir günde de 30 gün sığmayacağını dolayı ne dünyayı elde edebiliyor, ne ahireyi elde edebiliyor. İkisinden de olmuş oluyor. Doğru mu? Ama İslam sana günlük ihtiyacını takdir ediyor. Yani günlük olarak yiyeceğin, içeceğin nedir diyor sana, söylüyor. Sen günlük yiyeceğin, içeceğini için 2-3 saat çalışsan, eline bir tepsi alsan, bir şeyler satsan, bir şehre gidip bir şey, eski Müslümanlarda doğrudur gibi çok rahat bir şekilde günlük ihtiyaçlarını şey yapabilirsin, e, takdir edebilirsin kendine. Onun için miskin, günlük olarak yiyeceğini ve içeceğini bulamıyor. İnsandır. Yani bu anlamda baktığımızda gününüzde miskin var mıdır? Allah'u var. Yani herhalde parmakla sayılacak kadar en miskin vardır diyebiliriz yani. Başka sorusu olamam mı? Hocam, ee, ölümü etkileyici bir şekilde nasıl düşünüyorsunuz? Ben evet. haberlerde, işte, herhalde, herhalde, başka soru böyle haberleri gibi, tamam. etrafında çok da sıra derlerinde, öyle bir şekilde duyuyoruz ama çok etkileyici olmayabilir. Bu nasıl etkileyici? Evet. Evet. Şimdi, e, normalde ölümün eksilini hale getirebilmek için, biraz daha ölümlü değil de, yani mesela öl, ölüm var, yani ben öleceğim, bu değil de, insan yani bir yere oturup e, öldüğünü, mesela mühker ve nekilin insanın başına geldiğini ve insana soru sorduğunu, ondan sonra kıyamet gününde Allah'ın huzurunda ayakta beklediğini, elinde kitabının defterinin olduğunu mesela ve Allah Azze ve Celle'nin ona sorular sorduğunu, hani bugün ne yaptın? şunu nereden kazandın, bunu nereden nasıl harcadın, ömrünü nerede tükettin, işte mesela sorumluluklarını yerine getirdin mi gibi insanın kendi yapması gerekenleri Allah Azzeveden ona soruyormuş gibi kendini tefekkür etmesi. Bu, insana bir şeyler yapmak yani ismini insanla, insanda oluşturur, insana amel en yani sevk eder. Yoksa mücerdet ölümü düşünmek, insana bir katkı getirmez. Dedi ki ölü Allah'a açılan ilk kapıdır. Yani o, o, öldüğün zaman artık Allah Azzeveden kapılar açılmıştır. Ona hesap vereceksin demedik. Daziyede kabirdeki hesaplar, kıyamet günü sen işte dokuzda Allah azad önce ne vereceğimiz hesabını düşünmek kalbi incelten insana amele teşvik eden biraz daha olur. Öyle. Evet. mesela şu anda toplum içerisinde yaşıyoruz. Toplum içerisinde de fakirler var, siyasetinler şey, var. Evet. Evet. Galiba belki e, beraberâ mefhumu yanlış anlaşılmasıyla da kaynaklanmış şey olmuş olabilir. Mesela biz de ki bu müşriktir, bu kafirlik buna gerek yok yani, buna aynı bağlanı yapmamak lazım. E, bu İslam'da böyle bir ayrım var mı? Yani, fakir ve miskinin yok. Müslüman müşrik olmasından? Şimdi e, şeyler Mekkeli müşrikler fıtlık yaşıyorlar. Müslüman ve Eylül Hüseyin de Müslüman olmuş. Hanife oğulların da şey lideri. Biza diyor size artık şey yok, bir tane ruzak karesi bile göndermem. Yani Ben artık Müslüman oldum, size bundan sonra evzat vermem diye. Onlar da Peygamber'e yazıyorlar, ey muhabbet bize merhamet et. Müslüman ve Müslüman olmuş. Bize artık ticaret mallarını göndermeyeceği söylüyor. Yani düşkün durumda artık ihtiyaç durumunda. Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman ve İbn-i Düsana'ya diyor ki, engellediğin, şeyi, engellediğin şeyi bırak. Yani düşün, bunlar Mekke'li düşükler, hani Müslümanları yurdundan çıkaran din alanında, Müslümanlarla savaşan insanlar olmasına rağmen niye? Çünkü okulur ki onların kalplerini İslam'a ısındırır. Onları şeye kazandırır. Ee, Müslümanlara kazandırır mesela. Şimdi onun için bu işin Müslüman Müslümanı olmaz. Yani fakir, fakirdir. Yetim, yetimdir. Değil mi? Yani bunun bile İslam'a olan faydasını da düşünmemiz lazım. Mesela onun aklında hep şu şekilde toplanacağım. Böyle giyinen, böyle düşünen, böyle yaşayan insanlar bana hep iyilik yaptılar. Hep benim sıkıntılarımı giderler. Kapılarını çaldığın zaman benim kumandalar. Mesela kim Allah Azze ve Celle Peygamber'e en ben yetiyim ve falâtten kardettiğinde yetim mi vardı Müslümanların arasında? Yoktu. Yani bu umumi bir emir. Doğru mu? Veya mesela o bu dolan havalar düşecek o biniciye, abi dua edin, yetsene var diye kurba var bunlar umum ifade eden ayetler. Yani bunlar taksis yememiş olan ayetler. Ondan dolayı bu Müslümanın yetimi olması. Mesela bazen daha önce de söylemişimdir. Fakir bir adam e, araba sürerken işte cama vuruyor, e, mesela yardım talebinde bulunuyor. İşte genelde Müslümanlar vermiyorlar, yani iki sebepten vermiyorlar. Birincisi bunlar müşriktir diye, İkincisi de bunlar diye. hani e, numara yapıyorlar. Diye. Ya sen kendi kalbin için veriyorsun, sen onun için vermiyorsun. Yani İmam Buhari ile Müslüman bir hadis rivayet ediyorlar. E, Peygamber diyor, adamın biri bir gece infak yaptı, sabah kalktı baktı ki onu zengine vermiş. Bir gece infat yaptı, sabah kalktı baktı ki onu bir fahişeye vermiş, affedersiniz. Bir gece infat yaptı, sabah kalktı baktı ki onu bir hırsıla vermiş. Diyor ki Peygamber, umur ki zengin, utanır, başkalarının ihtiyaçlarını giderir. Umur ki zina yapan kadın o parayla iffetini muhafaza eder. Umur ki hırsız o parayı aldıktan sonra bir daha hırsızlık yapmasın diye. Yani paranın nereye gittiği önemli değil. Sen Allah'ın sana emretmiş olduğu ve yutayımın tağama, Allah'ın sevgimi mizkin ve yetim ve esir esir Müslüman mı? Esir kafir? Doğru mu? Esir Müslüman ama benimle savaşmış, onu beni yakalamasan beni öldürecek olan adamı bağlamışım getirmişim. Allah azze ve veziy onlara verirler ve derler ki bak buraya di kadın. İnne manu dahi bu Sadece Allah için ise bunu yerleştiriyoruz. Doğru mu? Onun için yetimdir, işte mazlumdur, miskindir, fakiredir. E bunların yardımının İslam'la bir şey yok, bir alakası yok. Bir faydası bizedir. Kalplerimizi incelidir, merhamet duygularını harekete geçirir. Bir faydası da onadır. E, Müslümanlara ve İslam'a bakış açısı e, değişir. E, daha farklı bir şekilde Müslümanlara bakar. Mesela sokaklarınızda e, çocuklar oluyor. Oyun oynuyorlar, mesela bu çocuklar. Bazen bunları evinize çağırtmanız lazım, bazen bakkaldan bir şeyler alıp bunlara dağıtmanız lazım. E mesela. Niye? Çünkü şimdi sen diyorsun ki ben davetçiyim. Bak 20 yaşındaki adamlara davet yapacağız diye gözümüzün nurunu, yani Necip fazla dediği gibi öz beynimizi burnumuzdan akıtıyoruz. Yani ne de sırf şey yapacağız, 20 yaşındaki adamlara davet yapacağız diye. Doğru mu? E tam 10 sene sonra o çocuk işte 20 yaşında olacak, sen de yaşarsan. Yani niye geleceğe yatırım yapmıyorsun? Yani on sene sonra sen olmasa bile senin gibi giyinen, senin gibi düşünen bir kardeşine hazırlık yap. Biz ne demiştik hatırlarsanız daha önce, İslami hareket tek bir adım değildir. Atılmış bir adımın devamı veya atılacak bir adımın ön adımıdır. Bunu bu şekilde koplayacağız kafamıza. Yani İslam Müslümanlar olarak bir iş yaparken, yaptığımız bütün işlerin bizden önceki Müslümanların attığı adımların devamı olduğunu unutmayacağız. Doğru mu? Bizden sonraki Müslümanların atacakları adımın da ilk adımı olduğunu unutmayacağız hiçbir zaman. Sen bugün yap orada davetini, ben geleyim 20 sene sonra, 10 sene sonra o çocuklar beni gördüklerinde benim yanıma, etrafıma üşütsünler mesela. Ben onlara davetimi yapayım. Onun için yani bunun bir de İslam'a da faydası var. Davete de faydası var aynı zamanda. O geldi bir sonra gidersiniz Zaten o olduğu için onu anlatmadım. Ölümü bize ne hatırlatır? Vamina ziyaret ve demiş. Onu inşallah yaptırırız. Közemkündede öncelik yani ne yapmamız lazım? Mesela de Müslümanlar da var. bu Tafte. Tabii öncelik Müslümanlar. Öncelik, mümin olanlar, <gülüyor> vamina tuvârın var. Veya oba. Mümin erkekler de mümin kadınlar. Onlar bildiklerinin dostlarıdır. Doğru mu? Yani evvela biz her zaman Müslümanlarla kardeşiz. Akrabadan önce. Dosttan önce, Müslümanlarla biz kardeşiz, komşudan önce. Onun için önce Müslümanların ihtiyaçları, onları gidereceğiz. Ondan sonra imkanımız kalırsa, bu sefer yapacağız. Tabii şu da var, yani hem onlara hem bunları yapsak ne olur? Bir şey eksilir mi? Eksilmez. Yani normalde bilmeyen mal veya yapılan iyilik maldan bir şey eksiltmediği için yani sen bir sen ayrılık, yani bir milyar maaş alıyorsun. Örnek veriyorum, eline geçiyorum. Sen bunun yüz milyonunu insanlara infak ettiğinde, dağıttığında mesela sen dokuz milyon bu paranın kaldığını düşünüyorsun. Dokuz milyon kalıyor ama Allah bir milyarını bereket kılıyor o paranın içerisine. En sonuçta bereket Allah'ın elinde olduğu için. Doğru mu? bir yıl hayır diyorsun bak. Bütün hayır, bütün bereket Allah'ın elindedir. Doğru mu? Ona, sen onu verdiğin zaman hani şeyde öyle diyor Allah hayatı kelimeye وَاللَّا اَنْ تَقْتُ مِنْ شَيْءٍ sizin infak ettiğiniz hiçbir şey yoktur ki Allah mutlaka onun yerine bir şey koyar. فَوْوَ <gülüyor> يُغْلِفُ Arkasından getirir, yerinden koyar. Aleyhissalatu vesselam diyor مَا نَقَسَرْ صَدَكَةٌ مِّنَّةٌ Sadaka malından hiçbir şey eksiltmemiştir. Yani sadaka malından bir şey eksiltemez yani diyor Aleyhissalatu Vesselam. Sen bir şey vermişsen, bir şey eksiltmişse Allah onu manevi bir bereketle beraber eder, tamamlamıştır. Onun için onu da yapacağız, bunu da yapacağız. Ha, diyelim gerçekten imkanımız kalmadı. Seçenlik tercih yapmak zorunda kalın her zaman bir sınav olmalı tercih edeceğiz. Başka sorusu olan var mı olabilir? Nakhirul